Merhaba, Bolivya yönetimi ülkedeki elektrik şebekesinin yaklaşık 4'te 3'ünü elinde bulunduran İspanyol REE firmasına bağlı TDE şirketine el koydu ve elektrik üretimini kamulaştırdı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, halkının kendi doğal kaynaklarının ve temel hizmetlerinin denetimini yeniden kazanma mücadelesi adına kamulaştırma kararı aldıklarını belirtti. Kamulaştırma gerekçesine ise yeterince yatırım yapılmaması olarak gösterdi. Bolivya'daki elektrik hatlarının %73'ünü işleten TDE şirketi ülkedeki elektriğin %85'ini karşılıyordu. Şirketin %99.94 hissesi 2002 yılında İspanyol REE şirketi tarafından satın alınmıştı. Morales 1 Mayıs 2010'da da elektrik üreten 4 şirketi özelleştirmişti. İspanya Ekonomi Bakanı Guindos ise Bolivya'nın İspanyol bir şirketin kamulaştırılmasının bu ülkeye yatırım yapacaklar adına negatif bir sinyal olduğunu ancak Bolivya'nın da tazminat ödemeyi kabul ettiğini kaydetti. Meksika'da 2050 yılı itibariyle salımlarının %50 oranında azaltılması amacı için oluşturulacak iklim kanunu mecliste kabul edildi. Meksika Meclisi tarafından onaylanan iklim kanunu İngiltere'den sonra dünyada uygulamaya geçirilecek ikinci iklim kanunu olacak. WWF, Meksika'nın bu konudaki liderliğini son derece olumlu buldu. Sorulması gereken neden karbon salımında 7. sıradaki Kanada ve 2. sıradaki Amerika Birleşik Devletleri gibi Kuzey Amerikalı komşularının aynı adımları atmadığı. 2050'de dünyanın en büyük 5. ekonomisi olması beklenen Meksika için bu şekilde yol almaya devam ederse en yeşil ülkeler arasında yer alacak. WWF olarak Meksika'yı biz bu motivasyonu... Verdiği için çok minnettarız denildi. Darısı Türkiye'nin başına Türkiye'de bütün dünyaya keşke motivasyon verse. Hükümetleri temiz ve yenilenebilir enerjinin kullanımını hızlandırmaları konusunda uyaran Uluslararası Enerji Ajansı'na göre birçok temiz enerjisi teknolojisi teknolojik gelişmeye paralel bir hızla uygulamaya geçirilemiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yıllık ilerleme değerlendirme raporunda yenilenebilir teknolojilerde yaşanan hızlı süreç değerlendirildi. Raporda rüzgar yatırımlarının geçtiğimiz 10 yıl içerisinde %27 oranında yıllık büyümeyi gerçekleştirirken fotovoltaiklerin ise %43 büyüme rakamına ulaştığı ifade ediliyor. Bunlar çok büyük büyüme rakamları. Bazı ülkelerde fotovoltaik yatırımlarında sistem maliyetleri ise %75 azalmış. Bu da gösteriyor ki... Gitgide ucuzlayan hızlı teknolojik değişim mümkün. Bununla birlikte raporda kirli enerjilerin de artmaya devam etmesi nedeniyle maalesef çoğu temiz enerji teknolojilerinin karbon emisyonlarının azaltılması ve çok daha güvenli bir enerji sisteminin oluşturulması konusunda gereken faydayı yaratamadığı da söyleniyor. Rapor temiz ve yenilenebilir enerji teknolojilerinden olası yararları sağlayabilmek üzere hükümetlerin güçlü politikaları hayata geçirmesi gerektiğini söylüyor. Ordu'da 1991 yılında turizm merkezi ilan edilen ve Karadeniz'in en önemli yaylalarından olan Ordu'daki Çambaşı Yaylası HES inşaatları ile talan ediliyor. Çambaşı Yaylası'nın da içinden geçen Çambaşı Barajı ve Darıca 2 HES inşaatı için yüzlerce ağaç kesilerek yeşil örtü yok ediliyor. Turizme yönelik yatırım ve çalışmalarında devam ettiği Ordu'da HES projelerinin sayıları 80'lere ulaşıyor. Ordu Doğa Yaşam Alanlarını Koruma Platformu Sözcüsü Gül Ersan, Çambaşı, Yaylası, Turnalık ve İki Dere Obaları sınırları içerisinde devam eden Çambaşı Barajı ve Darıca 2 HES inşaatlarının henüz başlamamasına rağmen baraj yeraltı tünelleri ve servis yolu yapımı için bu kadar ağacın kesilmesinin bile insanın canını yaktığını ve bu projelerle bölge halkının açlığa ve göçe mahkum edildiği söylendi. İstanbul Kadıköy Belediyesi Bölgesel Çevre Merkezi yani Rek Türkiye Ofisi ile kurumsal düzeyde sera gazı salım envanteri hesaplamasını tamamladı. Belediyeye ait hizmet binaları ve parklarda elektrik ve ısınma amaçlı doğal gaz ve belediye araçlarında yakıt tüketiminden kaynaklanan karbondioksit salımlarının 2010 yılında 17 ton eşdeğerinde olduğu belirlendi. Kent ölçeğinde karbondioksit başta olmak üzere sera gazı salımlarının azaltılması için enerji, belediye binaları, ulaşım, konut, arazi planlaması ve atık yönetimi sektörlerinde Alınacak önlemler düşük karbonlu bir kent içinde önemli fırsatlar ortaya koyuyor. Kadıköy bu konuda hızla ilerliyor. 1 milyon İzmirli termik santrallere karşı koordinasyon kurulunun düzenlediği termik santrallere karşı protesto eğilimi bu pazar Ali Ağa'da yapılacak. Yani 6 Mayıs 1990'da İzmir'den Ali uzanan 50 kilometrelik yol boyunca binlerce kişinin oluşturduğu insan zinciriyle termik santral yapımını engelleyen bölge halkı 6 Mayıs'ta da bir kez daha termik santrallere hayır demek için toplanıyor. İzmir'deki demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu hareket termik santrallere karşı olan tüm İzmirlilere 6 Mayıs pazar günü bu pazar 13.30'da Ali Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmaya çağırıyor. Ağır sanayi bölgesi olan Ali Ağa ve çevresinde tam 7 termik santral kurulması planlanıyor. İzmir ve çevresinin havasını, suyunu, denizini kirletecek olan bu santrallerden İkisi için de izinlerin alındığını, birine hatta inşaat ruhsatı verildiği biliniyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.